177. konu Cihad üzerine biat edilmesi. Hazreti Peygamber hendek kazmakta olanları ziyaret etmek için bir sabah evinden çıkmıştı. Oraya vardığında sabahın o soğuk saatinde hendek kazmakta olan Ensar ve Muhacirleri gördü. Bunlar Müslümanların kendi yerlerine çalışmak üzere gönderebilecek bir köleye sahip olamayanlarındandı. Bunun üzerine Hazreti Peygambere Allah'ım asıl hayat ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacirleri bağışla, orada çalışmakta olanlar da şöyle bir şiirle karşılık verdiler. Biz yaşadığımız sürece cihat üzerine Muhammed'e biat etmiş kimseleriz.